Muhammed, الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدِ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ ve وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Geçen haftaki derste sizler olmadı geçen haftaki derste şey La ilahe illallah bozan unsurlara başlamıştık La ilahe illallah bozan unsurlar nelerdir? Yapmamız gereken ders Allah'tan başkasına dua etmek Allah'tan başkasını aracı kılmak ve Allah subhanehu ve teala'nın yanında salih olduğuna inanılan insanların şefaatçi kılınarak bir şey istenmenin Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten bunun eski cahiliye akadesi olduğunu ve bunun şirk olduğunu uzun uzadıya anlatmıştık. Şimdi biz e, ilk bu ders silsileye başlarken tevhid silsilesine La ilahe illallah ve La ilahe illallah'ın gerekleri ve La ilahe bozan şeyleri işleyeceğiz demiştik yani her yönüyle la ilahe illallah nedir? Muhammedun Resulullah nedir? Ve bu iki kelim bu kelimenin gerektirdikleri nelerdir? 2 3 ders bunları anlattık. Bunların şartlarını anlattık. Biz önceki derste Muhammedun Resulullah kısmını 2 derste anlattık. Sünnet nedir? Ve diğer derste bidat nedir? Dinde bir daha hasene var mıdır dedik? Bunları anlattık. Geçen dersimizde de eşirku fil ibade diye başladık. La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan İbadette Allah subhanahu wa taala'ya şirk koşmak ibadet nedir dedik? Önce önder demiştik. La ilahe illallah kelimesi manası ne? La ilahe illallah Arapçasının açılımı ne? İfradullah bil ibade. He? La maabuda bi hakkin illahu. Allah ibadette teklemek. İbadet ibadet sadece Allah subhanahu wa taala yapılıyorsa o zaman Allah'ın dışındaki yere yapılan ibadet şirktir. Allah'tan başka ne yapmaktır? İlah edinmektir. Tabi bunu anlatırken dua meselesine özellikle değindik. Yani biz bu konuyu anlatırken zaten ne demiştik? Tevhid ve şirk meseleleri en zor ve en geniş olan meseleler. Biz sadece ne yapacağız? Her ilim talebesinin delilleriyle beraber bilmesi gereken, yani ilk etapta birinci merhalede tabi bu ve her halktan herkesin kafasında olması gereken, yani Allah'ı tanımaları gereken şekliyle ne yapacağız? Tabi onlar delillerini bilmek gibi bir mecburiyetleri yok. Sadece ne? Onların da kafalarına şu şudur. Mesela tağut nedir? Tağut Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir gibi dışı, Allah'ın dışında kalan bir şeye dua etmemek, kabirlere gidip onlardan istememek, zararın ve faydanın Allah'tan geldiğini bilmek. Bunlar Bunları anlatacağız dedik. Zaten ne bizim seviyemiz var dedik bu meseleleri kapsamaya ne de vakit yeter bu meseleleri kapsamaya. Tabi birinci derste Allah subhanahu wa ta'ala ibadette şirk koşulmasını anlattık. Daha doğrusu ibadette demeyelim de dua meselesini, şefaat meselesini bir de e, Allah'ın dışındaki işte kabirlere falan kurban kesme meselesini anlattık. Bu derste de asrımızın en önemli meselelerinden biri olarak yine sadece ve sadece Allah subhanahu wa ta'ala'ya khas olan, ondan başkasının kesinlikle kendisinden mülk ve tasarruf sahibi olmadığı hüküm meselesini anlatacağız. Hüküm meselesi de hüküm Allah'tan başkasına verildiği zaman la ilahe illallah bozan unsurlardan biri zaten. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Ondan dolayı bir la ilahe illallah bozan unsurlardan biri olan el hukmu bi gayri ma Allah'ın indirdiklerinin dışında hükmetmek veya diğer bir isimle teşriat meselesini kanun koyma meselesini veyahut da başka bir isimle daha güncel bir şey şekliyle yasama yürütme yargı bugün ülkelerde olan Yasama yürütme yargı konusunu işleyeceğiz. Yasama yürütme yargı veyahut da hüküm meselesi ne zaman insanın küfre sokar biz bu kısmını sadece işleyeceğiz. Şimdi konuya girmeden önce en önemli nokta yani bu konuyu, konunun anlaşılabilebilmesi için en önemli noktayı anlatıyorum. Arkadaşlar benim anlatacağım bu ders kesinlikle ve kesinlikle devletin bütün kanunlarının İslam olduğu, fakat hakimin bir veya iki meselede Allah'ın indirdiklerinin dışındaki meselelerle hükmetmesi ben bunu anlatmayacağım yani. Bu bizim konumuza dahil olan bir şey değil. Onun için bu bakta var olan şüpheleri kesinlikle şey yapmayalım yani hiç söylemeye bile lüzum yok. Ve dersi iki kısma ayıracağız. Birincisinde birinci derste hükmün sadece Allah'a ait olduğunu hükmü Allah'tan başkasına veren insanların Allah'ın dışında ilahlar edindiklerini ve eski ve yeni alimlerin bu konudaki fetvalarını İmamların ve bu, bu zamanda yaşayan asri alimlerin, mücahit alimlerin bu konudaki fetvalarını bir dahaki derse de bu konu hakkında var olan imma e, eseri takımından yani kendilerini ehl-i sünnete nispet edenlerin veyahut da kendi akılcı olanların getirmiş oldukları şüpheleri bu bakta parlamentolara girip de küfrü, şirki, insanlara ümmetin masrafı diye tanıtan insanların şüphelerini tek tek ele alıp tek tek reddiye vermeye veyahut tek tek Kur'an ve sünnete gerçekten bu şüpheler muteber şüpheler midir? Bu şüpheler Allah ve Resulünün yanında geçerli şüpheler midir? Bunları anlatmaya çalışacağız. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, bakın burayı anlarsanız mesele anlaşılır. Ben devletin İslam, kanunlar nefsinin Kur'an olduğu fakat hakimin bir iki meselede, imma rüşvetten dolayı veyahut nefsine ve heva ve hevesine uyduğundan dolayı birkaç meselede hakimin Allah'ın indirdiklerinin dışında bir hüküm koyması. Ben bu meseleyi anlatmıyorum yani. Benim anlatacağım mesele bu mesele değil. Benim anlatacağım mesele ne? Allah Söylüyorum benim anlatacağım mesele. Allah subhanehu ve Taala'nın bir konuda kesin hükmü belliyse, bu hükmün karşısında hüküm koyan insanların hükmü nedir? Yani daha açık bir şeyle Allah bir şeye haram demişse, buna helal diyen insanların hükmü nedir? bu eylemin adı teşri'e yani kanun koymanın İslam'daki ve şeriattaki hükmü nedir? Ve bu kanunu kabul edip de bu kanuna başvuran insanların Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yani İslam dinindeki hükmü nedir? Diye ben sadece bu meseleyi anlatacağım. Çünkü onu anlatmadan önce zaten biliyorsunuz arkadaşlar alimler Allah'ın indirdikleriyle hüküm etmeme meselesini iki kısma ayırmışlardır. Birinci kısım insanı küfre sokmayan kısım. Bu hangi kısımdır? Hemen kısaca söylüyorum ki bu önemli yani. Bu kısım size daha önce akide dersinde bunu yazdırmıştım zaten. Devletin bütün kanunları İslam'dır. Devletin bütün kanunları şeriattır. Devletin bütün kanunları Kur'an'dır. Fakat baştaki hakim veya kadı şehvetten dolayı, şöhretten dolayı, paradan dolayı, rüşvetten dolayı veya birinin ihtiram ettiğinden dolayı arkası kuvvetli diyorlar ya o kaptan bir veya iki meselede bir veya iki mesajda Allah'ın indirdiklerinin dışında ne yapmasıdır? Hükmetmesidir. Bu insanı ne yapmaz? Bu insanı küfre sokmaz. Bunun adı ne diyorlar işte alimler? Kufr'un düne kufr. Yani İbn Abbas'ın haricilere söylemiş oldukları söz, işte bu baba giren söz. Yani Hazreti Ali sorulduğu zaman kufrun düne kufr veyahut da leyse kufrun lezi tezebune ileyhi. Sizin anladığınız küfür bu küfür değildir. Fakat alimler eğer bu yapmış olduğu hükmü, bu hakim kanun haline getirirse ve bütün insanları da bunu uymaya mecbur kılarsa bunun hükmü nedir? Yani Allah'ın dışında kanun koyarsa bu insan ve bunu bir kitaba yazıp da kanun haline getirirse ve bütün insanları bu kanuna muracaat etmeye mecbur kılarsa bu insan hükmü nedir? Ona bakacağız. Veyahut da başka bir deyimle biz bunu, biz bunun hakkında konuşacağız. Siz de yapacaksınız. Bir kanun hakkında İslam alimlerinin ve Allah subhanahu wa ta'nanın vermiş olduğu hükmü dinleyeceksiniz. Ondan sonra bütün İslami kanunları ilgaya edip de onun yerine kanun getiren insanları artık kıyas edip siz bulacaksınız. Yani ben sadece bu, bu derste bir hükmü değiştiren veya bir hükmü kanun haline getiren insanlardan bahsedeceğim. Siz de bunun üzerine şu anki nizamları kıyas edeceksiniz. yani. Bütün İslami şeriatlarını şeriatını kaldırıp onun yerine Batı'dan veyahut da işte Fransa'dan, İsviçre'den, Medeni Kanunu şuradan buradan alanları getirip kıyas edeceksiniz. Bir ikinci dersimizde eğer Allah bize ömür verirse ve kuvvet verirse de inşallah bu işi yapan kafir ve mürtedlerin kendilerine nasıl deliller bulduklarını veyahut da ne, İslam, Kur'an'dan kendilerine sünnetten nasıl deliller çıkardıklarını ve bu deliller dediğim gibi Allah ve Resulünün yanında geçerli midir geçerli değil midir? İnşallah onları anlatacağız. Allah'tan yardım istedikten sonra Bismillah dedikten sonra konunda bir giriş oldu herhalde hepiniz meseleyi anladınız benim ne anlatacağımı İnşallah konuya başlayalım birinci arkadaşlar Allah Subhanahu Wa Taala Kur'an içerisinde bu konuyu en çok ilgilendiren ayet ruh ayetin testine geleceğiz. Omenlerin hükum bima azal Allah fa ulaic hamul kafirun fa ulaic hamul fatiqun fa ulaic hamul zallimun Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar kafirlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar zalimlerin ta kendileridirler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen insanlar fasıkların ta kendileridirler. Üç tane ardı ardına ayet bu. Ney? Mayda 44, Mayda 45, Mayda 47. ayetler bunlar. Şimdi bu ayetlerin, biz bu ayetleri anlayabilmemiz için bu ayetlerin neyine bakmamız lazım? Bu ayetlerin nuzul sebebine bakmamız lazım. Yani Allah Subhanahu ve Taala kime kafirler dedi, neden dolayı kafirler dedi ve hangi meselede kafirler dedi o olaya bakmamız lazım. Birincisi Buhari ve Müslim'de İbni Ömer'in rivayet etmiş olduğu bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili. Diyor ki Peygamberimiz a.s. zamanında Yahudilerin arasında bir zina meselesi vuku bulmuş. İki kişi kendi aralarında zina etmişlerdir. Ondan sonra bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki bunlar rejim edecekler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki bu zina edenlerin hükmü nedir? Peygamberimiz dedi ki siz Tevrat'ta ne buluyorsunuz zina eden hükmü olarak? Bunlar da diyorlar ki biz Tevrat'ta zina eden insanların sopayla vurulmasını ve yüzlerinin siyaha boyanmasını, Arapça cilt ve tehmil yapılmasını siyaha boyanmalarını yüzlerinin ve sopa vurulmalarını istiyoruz. Diyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki Abdullah İbni Selam oradan diyor ki vallahi yalan söylediniz. Kezertum. Yalan söylediniz diyor. Tevrat'ta o nedir? On hükmü rejimdir diyor. Peygamberimiz getirin Tevrat'ı diyor. Getiriyorlar Tevrat'ı. Tabi biri elini şey rejim ayetinin üstüne koyuyor. altını üstüne okuyor. Abdullah İbni Selam elini kaldır dediği zaman bu adam ne yapıyor? Elini kaldırıyor. Orada ne çıkıyor? Orada bir şey, rejim ayeti açığa çıkıyor. Allah Teala da bunun bu olay olduktan sonra hangi ayeti indiriyor? Ya rasulü, qaloo, diye ayet devam ediyor ta işte Maide suresinin bu bizi ilgililerine etahkumu'l cahiliyyeti Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır? Bilen, yakın derecesinde iman etmiş insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim vardır diye ayetler iniyor. Bu birinci uzun sebebini zikreden anladınız. İbn-i Ömer rivayet ediyor? Şeyh'in yani Bukhari ve Müslüm'de rivayet ediyorlar. Bir de Zara İbni Azib'in rivayeti var arkadaşlar. En meşhur olan rivayet neden? Çünkü biliyorsunuz zaten Mustafa Hadis'te hepiniz işliyorsunuz. Müslimin Bukhari'den fazileti ney? Müslüm bir hadisi en güzel şekilde getiriyor. En uzun, en toplayıcı şekildeki lafzını kim getiriyor genelde? Müslüm getiriyor. Bukhari daha çok fıkıh bablarına göre şey yaptığı için, kendi fıkına göre yazdığı için parçalara bölmüştür. İşte İmam Müslüm, Bera İbni Hazret'ten bu ayetin rüzgü sebebine dair şu rivayeti naklediyor. Peygamberimiz bir gün yüzü siyaha boyanmış ve sopa vurulmuş bir Yahudi gördü. Bu nedir dedikleri zaman, onlar da biz bu zina ettiği için biz buna bu cezayı uyguladık dediler. Peygamber onların din adamlarına dedi ki... ...seni Allah adına sana söylettiriyorum. Gerçekten sizin Tevratınızda zina eden hükmü bu mudur? Dedi yok ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Onun hükmü nedir? Onun hükmü rejimdir. Vallahi dedi eğer sen beni Allah adına yemin ettirmeseydin... ...Allah adına beni buna çağırmasaydın... ...ben sana asıl hükmü söylemeyecektim. Fakat sen madem bunu söyledin ben de sana asıl hükmü söylüyorum. Asıl hüküm nedir? Rejimdir. Dedi ki bizim içerimizde, bizim içerimizde biri zina işlediği zaman... Eğer bu bizim kavmimizin şerefliler tabakasında olsa onu terk ederdik. Eğer zayıflar tabakasında olursa biz ne yapardık? Ona zina cezasını uygulardık. Baktık ki böyle olmuyor. Yani bir tabakaya zina adlini uygula, bir tabakaya uygulamaz. Fe diyor ki ana veya orada başka bir yerse ana. Yani biz toplandık hepimiz bir şey üzerinde toplandık. Burası çok önemli burayı anlayın. Biz dedik ki diyor rejimin yerine cil ve tahmim. Sopayla vuralım ve onların yüzünü Siyaha boyayalım. Bakın burayı iyi anlayın Bütün kavimler üzerine toplanmışlar Sadece bir meselede Tevrat'ı inkar etmemelerine rağmen Tevrat ellerinde duruyor Allah'ın rejim hükmüne karşılık Sadece bir meselede Allah'ın rejim hükmünü değiştirmişler Yani şeriatlarını değiştirmişler Bunun yerine ne getirmişler? Bunun yerine insanı sopayla dövme ve yüzünü Siyaha boyama hükmünü getirmişler İşte bunlara Allah subhanahu ve ne demiştir? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَرَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ <gülüyor> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Şimdi, sadece bütün Tevrat'ı kabul ettiği halde, bütün insanlar toplanıp da Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kaldırmamışlardır ortadan. Bakın, çok önemli bir nokta bu yani. Hükmü ortadan kaldırmamışlar. Sadece hükmün alternatif bir hüküm getirmişler yani. Orta yolu bulmak için alternatif bir hüküm getirdikleri zaman... Allah manasıyla bunları ne diye Bunları kafirler diye işte onlar kafirlerin ta kendilerdirler ve Beray ibn Azib bu hadise rivayet eden sahabe diyor ki Müslim'deki rivayette işte diyor orada bu üç ayet indi. "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" ve "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْفَاسِقُونَ" ve "وَمَن يَحْكُم ve önemli dinleyin burayı diyor. Ve bu bütün kafirler için geçerlidir. Yani hani ileride gelecek bazıları diyecekler ki bu ayetle Yahudileri ilgilendiren ayetlerdir. Bera İbni Hazret ne diyor? Hadisi rüvet eden sahabi diyor ki <gülüyor> Ve bu bütün kafirler içinde nedir? Bu ayetler bütün kafirler için bu ayetler inmiştir. Yine bunun başka bir nuzul sebebini İbni Abbas zikretmiştir. İbni Abbas da ne diyor bu ayetin nuzul sebebinde? Diyor ki Yahudilerden iki topluluk vardı. Bu iki topluluk daha önce cahiliyede savaşmışlardı bir topluluk bir topluluğu yendiği için bu topluluk yenen topluluk zafer sahibi olan kazanmış olan topluluk karşı taraftan birini öldürseydi diyet ödüyordu fakat o zayıflardan biri yenilmişlerden biri bunları öldürseydi kısat yapıyorlardı peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldikten sonra yahudiler dediler yok biz bunu kabul etmiyoruz biz ne yapacağız biz gidip peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a aramızda şey kılar peygamber yani tabi ben peygamberimiz diyorum da onlar peygamberimiz demiyorlar Peygamberimizi aralarında haçam kıldılar. Ve ondan sonra cezayı da uygulamadıkları zaman ne oldu? Allah subhanahu wa ta'la ve men lem yehkub bi manzarallah diye ayet-i kerimeleri indirdi. Demek ki bu ayetler neymiş arkadaşlar? Bu ayetler Yahudilerin arasında geçen olaylar hakkında bu ayetler inmiştir. Tabi hepiniz biliyorsunuz ee, usulü tefsirde bir kaide vardır. Ne diyor kaide? El-hukmu el-ibratu bi'umumil lafzi La İbret nedir? Hüküm nereden alınır? Lafzın umumiyetinden alınır. İndiği meselelere sadece hazır kalmaz. Zaten bizde tek ki bu ayetler Yahudiler hakkındadır. Bu ayetler falan sahabe hakkındadır. Bu ayetler münafıklar hakkındadır. Bu ayetler Peygamberle sahabesi hakkındadır. Bu ayetler şunun, bu ayetler bunun. Elimizde bugün kuran içerinden hiçbir tane ayet Bir Bilakis bu Kur'an evrensel olduğu için her ne kadar ayetler meselelere binaen inse de ayetler bütün Müslümanları ve bütün insanlığı nedir? Bütün insanlığın mükellef olduğu bunlar ayetlerdir de raci olan görüşe göre. Hani kafirler de bunlarla mükelleftirler diye raci olan görüşe göre kafirler de kıyamette bunların hesabını ne yapacaklar? Sorulacaklar. Ayetler arkadaşlar usul-u fıkıhı biliyorsunuz. Umumiyet lafızları vardır. Ne gibi mesela? Men, elezi bir ayette geldiği zaman umumiyet ifade eder. Yani herkes, herkes kim olursa olsun Allah da bu ayette ne diyor? Ve men lem yahkum bima enzel Kim olursa olsun Allah'ın indirdiği dile hükmetmezse fa ulaike hum'l kafirun. Fa ulaike hum'l kafirun'da tekit lafzını görüyorsunuz. Hepiniz Arapça bildiğiniz için fa ulaike um'l kafirun. İşte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Yani onlar kafirler dememiştir Allah subhanahu ve taala. İşte onlar kafirlerin kendilerdiler diye 2-3 sene tekint lafzıyla bunların kafir olduğunu Allah subhanahu bize ne yapmıştır? Allah subhanahu bize bildirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu ayetler sahabe döneminde de bazı sahabeler tarafından yanlış anlaşıldı. Dediler ki bir gün bu ayetler konuşulduğu zaman sahabe kendi arasında dedi ki bu ayetler Beni İsrail hakkında indi. Bu ayetler bizim hakkımızda inmedi. Hadis-i Huzeyfi oradaydı. Bu da Yemen. O anda orada hazır bulunuyordu. Hadis-i onlara diyor ki ni'mel ukuvveti lekum benu İsrail ben İsrail size ne kadar güzel bir kardeştir. kana hulwa lakum fe kana kana Bütün güzellikler size, bütün kötülükler kimin? Bütün kötülükler Ben İsrail'e. Yani güzel ayetler, içinde vaad olan ayetler hepsi sizin için geçerli. Fakat içinde vaad olmayan ayetler, içinde azap olan ayetler de hepsi kimin için geçerli? Hepsi Ben İsrail için geçerli. Vallahi la teslukun tariqatahum kad-d-şiraki. Vallahi diyor onların Ta yani siz onların yolunu adım adım takip edeceksiniz. Siz onların yolunu şey şey gibi böyle ayakkabı şey gibi adım adım onların yolunu, Yahudilerin yolunu takip edeceksiniz diyor. Özel Bey İbn-i Yemen. Aynı şekilde arkadaşlar Hasan-ı bu ayet için ne diyor? Nezelet fil ehli kitap ve hiyye aleyna Bu ayet ehli kitap hakkında inmiştir. Fakat o ayet nedir? Bizim üzerimize de bu ayet vaciptir. İbrahim'in nahine diyor. Bunlar çok önemli. Seleften bunlar. Nafiller bu ayetler çünkü bugün insanlara küfürü, şirki, riddeti, Allah'ın karşısında kanun koymayı, ümmetin maslahatı, ümmetin izzeti diye isimlendiren insanlar, bu ayetlerin Yahudiler hakkında indiğini, Müslümana mecbur alakası olmadığını iddia ediyorlar. Bakın bunlar ümmetin cehabi dediğimiz, ümmetin hepsinin terakkiyle kabul etmiş olduğu ulamanın bu ayetler hakkında sözleri. İbrahim el ne diyor? Nezeretil ehli'l-kitab ve Allahu lihazil Bu er-kitap hakkında indi fakat Allah Subhanahu wa ta'ala bu hükümlerini yaptı bu ümmet için de Allah Subhanahu wa ta'ala bu hükümlerden razı olmuştur diyor Hatani Basri. Şimdi bu bizim yanımıza bu şey çıktıktan sonra ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulaike humel-hatirun ve men lem yahkum bima zalimun Demek ki Allah'ın hükümlerinden velev ki Velev ki bir hükmü dahi insanlar değiştirirlerse bunun hükmü nedir? Bunun hükmü Allah'ın kalbine küfürdür, zulümdür ve fıstır. Üçünü beraber kendi içerisinde ne yapar? İçerir. Peki şu anda ben size soruyorum. Sadece ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde Allah'ın hükümlerinden bir hüküm değiştiren insanlar bu üç vasfı kazanmışlarsa kafir, zalim, fasık. Peki Allah'ın kitabını ayaklar altına alıp da Allah'ın hükümlerinin tamamen tersine bütün kanunlarını bu şeyde koyanlar, bu, bu, bu ölçüde bütün kanunlarını Allah'ın hükmü kanunlarının tam tersine. işçi haram, serbest. Iş, zina şöyle, serbest. Bu şöyle, bütün kanunlar şeriatın tersine konulmuş bir kanunlar. Baştan sona A'dan Z'ye bu insanların hükmü ne olur? Varın kıyasını, Bir hükümde Allah bunları falsık, zalim, kafir diye isimlendirdiyse bu insanların durumu ne olacak? Siz varın bunu düşünün. Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümler. Kim bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Allah'ın koymuş olduğu şeriatın dışındaki bütün şeriatlar nedir? Kur'an-ı Kerim'de heva ve hevete zannat abi olmaktır. Allah Subhanahu ve Teala kim nasıl isimlendirirse isimlendirsin. İsterseniz insanlığın maslahatı desinler, isterseniz demokrasi desinler, isterseniz laiklik desinler, isterseniz ne devlet desinler, Allah Subhanahu ve Teala yanında kendi şeriatının dışında kalan bütün şeriatlara tabi olmak nedir? Hevva ve hevese tabi olmaktır. Ne diyor peygamberimiz Allah subhanehu ve teala? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا Ey Muhammed, biz sana bir şeriat verdik. Seni bir şeriat, bir yol üzerine kıldık. Sen o şeriata tabi ol. Sen bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Demek ki Allah ve teala burada kendi hükmünün dışında kalan hükümleri ne diye isimlendirmiştir? Hava ve hevete tabi olmak diye. İnsanlar ne kadar bunu işte ömen muttahid edersinler. birleşik Milletler kanunları, NATO kanunları, demokrasi, laiklik ne diye isimlendirirse insan hakları, insan hukukları diye, ne diye isimlendirirse isimlendirdiler. Bizim için kimi isimlendirmesi önemli? Allah Teala'nın isimlendirmesi önemli. Allah'ın kanunlarının dışında kalan bütün kanunlar hava ve hevete ne yapmaksa, hava ve hevete tabi olmaktır. Bir ara şekilde biliyorsunuz bu Emellem yahkum bima anzelellah ayetinde Allah Subhanahu ve ne diyor peygamberimize? Ve enhkum beynehum bima anzelellah ve la tettabi Onların arasında Allah'ın indirdikleriyle hükmet ey Muhammed. Yapma? Heve ve la tettabi hewa'um. Onların hevalarına, onların heveslerine, onların isteklerine tabi olma. Demek ki Allah burada da peygamberimize kendi hükmünün, Allah'ın indirdiği hükmünün hükmün dışında kalan hükmü ne heva ve tabi olmak. Yani kişiler ne kadar derce biz Müslümanların masrafı için buralara geldik, Müslümanların masrafı için kanun koyuyoruz. Allah subhanahu bunu e, heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Allah'ın dışında ve Peygamberinin bildirmiş olduğu kanunların dışında bir kanun dahi koymak, bir kanun, bir hükme dahi varmak tavuktur. Yani bunu tabi kanun haline getirip insanları buna mecbur kıldığınız zaman o ülkenin resmi kanun içine aldığınız zaman bu tavuttur. Allah bunu tavut diye isimlendirmiştir. Bunun delili ne? Allah سبحانه daha önceki resmizde de bu konu geçmişti. elem tara ila aladin yazgumuna, annum âmenu min an Sen sen önce oncayindir ve sana indirilene iman ettiğini zan eden insanları gördün mü? Burası çok önemli. Sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar taguta muhakeme olmak isterler. Bu meseleyi biliyorsunuz. Münafıkla Yahudiler arasında problem çıkmıştı. Bu münafık Kabe'nin nehrine gidince Allah onu ne diye isimlendirmişti? Tağut diye isimlendirmişti. Demek ki bir hüküm dahi olsa Allah'ın kanunlarına muhalif ve insanların arasında geçerli bir kanun olursa Allah bunu ne diye isimlendirmiştir? Allah bunu tağut diye isimlendirmiştir. Peki tağut nedir demiştik? Biz bir ders boyunca bunu anlatmıştık ve demiştik ki arkadaşlar فَمَنْ يَكْفُرْ ve yu'min billahi فَقَدْ اسْتَمْ شَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُسْقَانِ Kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse safa saklam kulp olan yani eşittir la ilahe illallah'a yapışmıştır. Demek ki kişi bu kanun meselesinde bu tağutu inkar etmeden hiçbir zaman sapasağlam kulp olan La İlahe İllallah'a yapışamaz. Çünkü demiştik La İlahe kaç kısımdır? İki kısımdır. Tağutu inkar ve Allah'a iman. Hatta tağutu inkar Allah'a imandan önce geliyor demiştik. Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse demek ki biz tağutu sekiz kısma hatırlıyorsanız ayırmıştık ve bunlardan bir kısmı da neydi demiştik? Allah'ın dışında kanun koyanlar, Allah'ın dışında hüküm koyanlar ve bu hükmün kendisi de aynı şekilde nedir? Aynı şekilde Tağuttur demiştik. Zaten İbn Kesir bu ayetin tefsirinde bize diyor ki arkadaşlar, bu diyor Allah subhanahu tarafından bir inkardır. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini iddia edip de başkalarının Allah'ın ve Resulünün kanunlarının dışında kanunlara başvuran insanlar, bunlar kendi davalarında yalancıdırlar, iman davalarında. Zaten Allah bunların imanı ne diye isimlendirmişti ya ki? Zan. Elemta ilellezilek yez'umûne ennehu mâmenu bi mevzileyleke ve mevzilemin kablik onlar sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini ne yapıyorlar zan ediyorlar iman etmemişler aslında Allah'ın dışında kanun mercisi tanıyan Allah'ın dışında hüküm mercisi tanıyan insan Allah'ın dışında bir sistem tanıyan insan Allah'ın şeriatının dışında bir devlet tanıyan insan bu insan ne yapmamıştır Allah'a ya Resulüne iman etmemiştir bir herkese bu kendi imanında nedir zan sahibidir iman ettiğini zannediyor fakat Allah bunun imanını ne yapmıştır Allah bunun imanını yalanlamıştır Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın kanunlarından kanunlarının dışında kanunlara başvurmak veya o kanunlar, kanunlarla ülkeleri yönetmek nedir? Allah'tan ve Allah'ın sisteminden yüz çevirmektir. Allah-u Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Elhamdülillahillezi khalakassemâvâti <hâlequat> vel ard ve ca'laz ja zulmâti vel nûr thümmellezîne keferû birabbihim ya'dilûn <fâldü> Hamdu Allah'a olsun ki ne yapmıştır? Halık ve erdi, yeri ve göğü yaratmıştır. Ve ve nur, karanlığı ve aydınlığı o yaratmıştır. Sin menlezine kafiru <gülüyor> bi ya'dilun. Sonra o kafir olan insanlar rablerinden ne yaparlar? Rablerinden yüz çevirirler. Her konuda ibadette, hükümde, mülk meselesinde, yardım isteme meselesinde, tahkim olma meselesinde, kanun koyma meselesinde Allah'tan yüz çevirip kendi birlikleri, heva ve heveslerine göre kendi bildikleri tarafa doğru yönelirler. Allah işte kendinden böyle genel bir şekilde yüz çeviren insanları ne diye isimlendirmiştir? Bu ayette kafirler diye Allah isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar çok değişik bir ayet var. Hepiniz biliyorsunuz. Burası hepinizin ezberinde zaten. Elen tere ileledine utu nasiben minel kitabe. ila minhum Sen kendilerine kitaptan bir pay verilenleri nasip verilenleri gördün mü? Onlar Allah'ın kitabına muhakeme olunmaya çağırırlar. Allah onlardan ne yapar? Sonra onlardan bir grup bundan yüz çevirir. Bu ayeti anladınız. Yani demek ki Allah burada Yahudi ve Hristiyanlar için, Ehli Kitap için diyor ki Allah'ın kendilerine kitaptan nasip verip de Allah'ın kitabına çağrıldığı zaman bunlar ne yaparlar? Allah'ın kitabından bunlardan bir fırka hepsi değil. Bir fırka Allah'ın kitabından ne yaparlar? Yüz çevirirler. Şimdi arkadaşlar ee, tabi Seyyid Kutup bu ayetin tefsirinde çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki dikkat ederseniz ayetin başında Allah ne diyor? elem tera ilellezine utu nasiben yani sen gördün mü elem tera biliyorsunuz taacrub lafzı yani Allah hayret ediyor yani. Sen gördün mü Allah asfaltına hayret ediyor. Onlardan bir fırka kendilerine kitaptan nasip verilmesine rağmen Allah'ın kitabına muhakeme olmaktan ne yaptılar? Yüz çevirdiler. Peki Allah onların hepsi de değil onların bağları Allah'ın kitabından yüz de. Allah onlara hayret ediyorsa bütün bir toplumun Allah'ın kitabından yüz çevirip Allah'ın kitabının karşısında kanunlar koyduğu bir topluluk için sizce Allah Subhanahu ve Teala ne derdi? Nasıl hayrete düşerdi. Artık varın orasını da ne yapın? Varın orasını da siz kıyâd edin. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi'nde diyor ki: "Voyakulûne âmennâ billâhi ve bi'r-rasûli ve ta'nâ" sonra يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylerler ve itaat ettiklerini söylerler. Sonra onlardan bir fırka Allah'ın şeyinden, Allah'ın itaatinden ve Resulünün hükümlerinden ne yapar? Yüz çevirir. وَمَا bir muminin Onlar ne değillerdi? İman etmemişlerdir. Allah bunu birkaç mesele peygamberin ve Allah'ın itaatinden yüz çeviren insanlara söylüyorsa وَمَا bir müminin. İşte onlar iman etmemişlerdir. Varın siz düşünün bütün metinlerde Allah'ın hükümünden yüz çeviren, Allah'ın kanunlarının karşısında hüküm koyan insanların Allah'ın yanındaki hükmü nedir? Varın arasında ne yapın? Siz düşünün. Zaten İbn Kesir bu ayet için ne diyor? Ve Mawla işte onlar inanmamışlardır ayetine. Bu Nisa suresi 60. ayet gibidir diyor. Yani elam terayiler <gülüyor> ne Onlar imanlarında zan sahibidirler. İman ettiklerini zannediyorlar Fakat kesinlikle bu insanlar ne yapmamışlardır? Kesinlikle bu insanlar iman dedi. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu teşhir meselesinde bunlar tabi Allah'ın bu konu hakkında söylemiş olduğu meseleler. Teşhir biliyorsunuz kanun koyma helal ve haram. Yani bir şeye helal deme, haram deme. Tabi bu şu anki kanun kitaplarına helal ve haram diye geçmez. Ne diye geçer? Serbesttir, Yasaktır. Bu nedir? İslam'daki karşılığı bunun helal ve haramdır. Peki şimdi biz bakalım teşhir meselesinde Allah Subhanahu ve teala'nın karşısında kanun koymak o da Allah'ın helal dediği bir şeye haram demek, haram dediği bir şeye helal demek nedir? Ve buna itaat eden insanların hükmü bunu kanun olarak kabul eden insanların hükmü nedir? Şimdi biz inşallah buraya bakalım. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Allah teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inne men nesii'u ziyadetun fil kufri inne men nesii'u ziyadetun fil kufri haram aylarda oynamak biliyorsunuz müşrikler ne yaparlardı? haram aylardan dört tanedir. Haram ayler kendi bunlara savaşıp para kazandı veya ticaret yaptığı dönemlere geldiği zaman haram aylara vakitlerini değiştiriyorlardı. Allah bunu ne diye isnadırdı? İnne men nessiu ziyadetun fil küfr. haram ayları oynama, uzatma, kısatma, yerini değiştirme nedir? Küfürde riyadedir yani küfürde beyidir. Küfürde aşırılıktır. İnne men nessiu ziyadetun fil kuf dedi Allah Subhanahu ve Taala tövbe suresinde. Bu insanlar peki ne yaptılar? Allah subhanehu ve teala haram kılmış olduğu ayları ne yaptılar? Helal kaldılar. Bazı yerlerde bir iki gün oynadılar. Allah'ın hudutlarında bir iki gün oynayan insanlara Allah ne diye vasıplandırdı? İnne mennesi'u ziyadetun fil kufri. Nesi meselesi küfürde ziyadeliktir. Elhamdülillah. Küfürde aşırılıktır diye Allah subhanehu ve teala bunları isimlendirdi. Yine arkadaşlar aynı şekilde biliyorsunuz Allah Mekke'de Müslümanlara şey kılmıştı. Müslümanlara dedi ki Allah subhanehu ve teala aleyhi in bi Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan ne yapın? Allah'ın adının üzerine zikredildiği hayvanlardan yiyin. Eğer müminlerden iseniz bu hayvanlardan yiyin. Ve Allah Müslümanlar için ne dedi? Ve Sizin üzerinize Allah neyi haram kılmıştır? Ölü etini haram kılmıştır. Mekke'li müşrikler Müslümanlara dediler ki siz kendi ellerinizle kestiğiniz etleri yiyorsunuz. Fakat Allah'ın eliyle kestiği, öldürdüğü hayvan etini yemiyorsunuz. Dediler bu bir çelişkidir. Kendi ellerinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz. Fakat Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın altın kılıcıyla kestiği hayvanların etinden yemiyorsunuz. Sahabenin kafasında bir ne oldu? Sahabenin kafasında bir işgal oldu. Yani. Gerçekten sahabe düşündü, cidden Biz elimizle kestiğimizi yiyoruz. Allah'ın öldürdüğü hayvanları ne yapmıyoruz, yemiyoruz. Allah hemen ne ayet indirdi? وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz dedi. Bunu kime dedi Allah subhanahu Peygamberine ve sahabetine dedi. Eğer siz bu kadar namak kılmanıza rağmen, oruç tutmanıza rağmen, benim dilim uğruna bu kadar zulüm görmenize rağmen, benim bütün kitabımı kendi aranızda uygulamanıza rağmen, beni ilah, rak, hakim, melik olarak kabul etmenize rağmen, sadece bir meselede benim helal kıldığım şeyi veya da benim haram kıldığım şeyi müşrikler size helal kıldığından dolayı siz onlara itaat ederseniz onların bu fiilini yerine getirirseniz ve siz eğer onlara itaat ederseniz muhakkak ki siz ne olursunuz? Siz müşriklerden olursunuz dedi. Allah subhanahu wa yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'ın helal kıldığı şeylerde Allah'ın helal kıldığını haram biraz sonra inşallah alimlerin sözünü zikrettiğim zaman hepiniz ne yapacaksınız? Hepiniz bu meseleyi göreceksiniz. Allah teala hem Allah'ın helal kıldığını haram haram kıldığını helal meseleyi İnne fil küfürde aşırılıktır, küfürde fazlalıktır demişti. Hem de bunları kabul eden ve buna boyun eğen insanları başka bir ayette Allah ne diye isimlendirmiştir? وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara, bakın burası çok önemli yani. Çünkü Allah bu ayeti kimin üzerine indiriyor? Sahabenin üzerine indiriyor. Yani siz bu kadar namazınız, orucunuz, benim yolumda çektiğiniz eziyet, peygamberimin yanında katmandığınız zulüm, beni kabul ettiğiniz bu kadar şeyin yanında sadece ve sadece bir meselede, bir meselede benim haram kıldığımı, helal kılan insanların görüşünü yerine getirirseniz وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Muhakkak ki siz onlara itaat etmeniz, ki sizler o zaman neylerden olursunuz, sizler o zaman müşriklerden olursunuz demiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu kanun meselesinde, yani bu kafirlerin Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kıldığını İta itaat eden insanlar için Allah سبحانه Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnna ladin artadu 'ala adbarihim min baghi ma tabiyan lhomul huda. Al şeytanu sowal lhomu Zalik bi qalu <Sessizlik> Allah subhanehu ve teala diyor ki sen kendilerine hidayet açığa çıktıktan sonra ayaklarının üstüne gerisin geriye dönüp de küfre girenleri gördün mü? İnnelleziler teddu ilteddu dinden dönüp de mürten olanları gördün mü? İşte onlar kendilerine şeytanın onları kandırması ve onlara emel vaat etmesinden dolayı Allah Subhanahu ve teala'nın indirdiklerini çerih gören insanlara biz size سَنُطِعُكُمْ ف۪ي بَعْدِ الْأَمْرِ Bazı şeylerde size itaat edeceğiz dediler. Bakın Allah onların dinden çıkıp mülteci olmasını neye bağlamıştır? سَنُطِعُكُمْ ف۪ي بَعْدِ الْأَمْرِ Biz size bazı şeylerde ne yapacağız? Bazı şeylerde itaat edeceğiz. E Allah Subhanahu ve teala Allah'ın indirdiği kanunları beğenmeyen insanlara biz size bazı şeylerde itaat edeceğiz diyen insanları muhakkak ki onlar kafir olmuşlardır. اِنَّ <gülüyor> لَذِينَا muhakkak o mürted olan insanlar diye isimlendiriyorsa Allah'ın bütün indirdiklerini kere gören Allah'ın bütün indirdiklerini kaldıran onun karşısında tam Allah'a kılcık verilmişcesine sen göklerin ilahısın biz yerlerin ilahiyiz deyip de kanun koyan insanlara senutiye'ukum fi kullil emr biz size her şeyde itaat edeceğiz diyen insanların varın hükmünü ne yapın siz düşünün bu insanlar o Allah'ın indirdiklerini kere gören insanlara senutiye'ukum fi ba'dil emr dediler biz size bazı meselelerde itaat edeceğiz dediler. Allah bunları innenlezi du. O muhakkak ki mürteb olanlar diye isimlendirdi. Var siz neyi düşünün? Biz size bütün işlerde, biz size bütün emretliklerinize uyacağız, itaat edeceğiz diyen insanlara varın artık bunların hükmünü de ne yapın? Bunların hükmünü de siz düşünün. Yine aynı şekilde arkadaşlar biliyorsunuz Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَعُهُمْ Aynı şekilde diyor. Müşriklerin çoğuna, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi kendi çocuklarını katletmeyi kim onlara susunu göstermiştir? <gülüyor> Onların Allah'ın dışında koymuş, koymuş oldukları ortakları. Şimdi burada diyeceksiniz bunun konumuzla ne ilgisi var? Allah subhanahu wa çocuk öldürmeyi ne yapmıştı? Haram kılmıştı kendi çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi. Allah haram kılmıştı. Fakat müşrikler bu işi ne yapıyorlardı? Müşrikler bu işi yapıyorlardı. Müşriklerin mücerret bu işi yapmasını Allah ne diye isimlendirdi? Yani Allah'ın bir kanununa muhalefet etmelerini, Allah'ın haram kıldığı çocuk görmeyi, diri diri öldürmeyi, bir nesli öldürmeyi ne yaptı? Allah çünkü Kur'an'da ne diyor? وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ نَحْنَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ Çocuklarınızı fakirlik korkusundan dolayı ne yapmayınız? Fakirlik korkusundan öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran kimdir? Sizi de onları da çocuklandıran muhakkak ki ve muhakkak ki benim diyor Allah ın. Müşrikler bunu yaptığı zaman bakın Allah ne diyor. Ve kederli kederli kettiğim katla kim kim onlara çocuklarını öldürmesi için gösterdi? Şurak uhum. Onların Allah'ın dışındaki ortakları onlara ne yaptı? Bunu gösterdi. Tabi biliyorsunuz putlar çocuklarınızı öldürün demiyorlardı onlara. Kim bunu yapıyordu? Toplumun önde gelen melek dediğimiz aristokrat kesim o gün mekenin başında olan insanlar bunu onlara süslü göstermişti. Allah subhanahu bu insanları ne diye isimlendirdi? Bu insanları şuraka diye isimlendirdi. Allah'ın dışında ortaklar diye isimlendirdi. Sadece neyden dolayı? Sadece bir meseleden dolayı. Aynı şekilde arkadaşlar kanun koymak ve bu kanunu kabul etmek kanun koyan insan kendi nefsine rab. İlahlık iddiasında bulunmuştur ve onu kabul eden insanlar da onu ne yapmışlardır? Onu ilah edinmişlerdir. Allah subhane ve ayet-i ne diyor? اَمْ لَهُمْ شُرَكَى شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'ın dışında, Allah'ın izin vermediği meselelerde onlara kanun koyan, din koyan ortakları mı vardır? Bakın Allah kendi şeriatının dışında kanun koyan insanları ortaklar diye isimlendirmiştir. Onların bu hükmünü kabul eden insanları da onların ortakları mı vardır Allah'ın yanında? Bir de onlara hüküm koyan ortakları mı vardır? diyerekten Allah kanun koymayı şirk diye ve kanunu kabul eden insanlarda ne diye isimlendirmiştir? Bunlara şuraka diye yani müşrikler olarak onları kabul edenler diye Allah ve teala isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bildiğiniz gibi e, ne diyordu şey? Allah Kur'an içinde ittakarum, ahbarum, varuhbanamum erba ve min dunilla. Onlar <gülüyor> <gülüyor> papazları ve rahipleri Allah'ın dışında Rabler edindiler. Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Peki bunlar gidip de bu insanlara secde mi ediyorlardı? Veya gidip de bu insanların önünde diz mi çöküyorlardı Allah böyle dedi? Hayır. Tirmizi'nin ve Kaderi'nin Adib İbni Hatem'den rivayet etmiş olduğu meseleyi biliyorsunuz. Adib İbni Hatem geldi dedi ki ya Resulallah, sen diyorsun ki İttakadu ahdârehum ve ruhdânehum erdâben min dûnillâh onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ne yaptılar? Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Fakat biz böyle bir şey yapmadık. Biz onlara hiçbir zaman ibadet etmedik. Biz onlara Rabler edinmedik. Peygamber diyor onlar size Allah'ın helal kıldığını haram. Haram kıldığını helal kılıyorlardı. Siz de bunu bilmiyor muydunuz? Evet ya Resulullah dedi biz bunu evet. İşte, i̇şte bu sizin onlara neyinizdir? İbadetinizdir. Bakın Allah Subhanahu ve teala kendi kanunlarının dışında kanun koyan insanları, kendi kanunlarının zıddına kanun koyan insanları ne diye isimlendirmiştir? Rabler diye isimlendirmiştir. Ve onların bu hala, helali haram, haramı da helal kabul etmesini ne diye isimlendirmiştir? İttihazül erbab, ittegazı ahbârahum ve ruhbânehum erbâden min dûnillah. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'tan başka ilahlar edindiler diyerek de ne yapmıştır Allah? Bu meseleye son noktayı Allah subhanehu ve teâlâ koymuştur. Yine aynı şekilde arkadaşlar cahiliyenin hükümleridir. Allah'ın dışında kalan bütün hükümler cahiliyenin peygamberimizin ayağının altında kaldı. Allah Teala'nın şirk toplumuna yakıştırdığı isim olan cahiliyenin kanunlarıdır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Ve men ahsene Allah Bilen bir toplum için Allah'ın hükümlerinden daha güzel bir hüküm mü vardır? İkân etmiş bir toplum için, yakinle inanmış bir toplum için Allah'ın hükümlerinden daha güzel bir hükümler mi vardır? Demek ki arkadaşlar Nas konunun başında dediğimiz gibi Allah'ın şeriatının dışında kalan şeriatlar ne isimle isimlendirilirse, heva ve herhese tabi olmazsa, konunun başında anlattığım gibi ayetlerle aynı şekilde ne isimle isimlendirilirse isimlendirsin nedir? Cahiliyen hükümleridir. Allah subhanahu ve Teala ne diye isimlendirmiştir bunu? Cahiliyenin hükümleri diye Allah subhanahu ve Teala bunu isimlendirmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah'ın ayetlerinin kaldırılıp da yerine kanunlar konulduğu yerlerde durmak dahi küfürdür. Bırakın Allah subhanahu ve Teala'nın karşısına geçip kanun koymayı, Allah'ın kanunlarının inkar edildiği, Allah'ın kanunlarının yerine kanunlar konduğu, Allah'ın kanunlarıyla dalga geçildiği yerlerde bu tür meclislerde durmak dahi küfürdür. Ne yönden küfürdür? <gülüyor> Kadenezzeleleykum fil kitabe. "Eğer Allah'ın ayetlerini işitip de küfrederlerse ve alay ederlerse, onlarla oturmayın ta ki başka bir konuya girene kadar. Çünkü siz de onlardansınız." size kitaptan hüküm indirilmiştir ki Allah Siz Allah'ın ayetlerinin inkar edildi veya alaya alındığı meclislerde ne yapmayınız? Oturmayınız. Ta ki onlar bu sözü değiştirene kadar o meclislerde oturmayınız. Peki ya Rabbi oturursak ne olur? İnnekum izen mislihum. O zaman isterseniz bizzat birebir aynı onlar gibi olursunuz yani. Onlar gibi kafir olursunuz. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ede, ve Allah'ın ayetleriyle dalga geçenler kimlerdir? Kafirlerdirler. E biliyorsunuz Allah, bugünkü meclislerde Allah subhanehu ve sellem nasıl dalga geçildi? şeriatın hükümlerine nasıl dalga geçildi? İşte mesela bizimkiler için Atatürk'ü içemeyin kılaklarının Allah'ın kanunlarının üzerinden nasıl üstün tutulduğu bir başörtülü o da başörtülü de değil yani bir başörtülü kendisi de başörtülü değil başörtülü olduğunu zanneden Allah'ın karşısında kanun koyan bir mürtet kadının meclise başörtüsüyle girdiği zaman oradaki kafirlerin Allah'ın nasıl emrine tahammül edemediğini hepiniz gördünüz. Yani kadın da ben Müslüman değil. Kadın Allah'ın karşısında kanun koyan, Allah'ın meclisinde, Allah'ın karşısında kanun koyan meclise girip de orada Allah'ın kanunlarının dışındaki kanunları halka kanun diye getiren ve insanları bu kanunlara mürtezem eden bir partinin içerisinde oraya girmiş ve girdiği zaman da yemin etmiş. Biliyorsunuz bunlar girerken zaman yemin eden bir kadın fakat kafasında artık niye ise Kendisine ediyor, Başına bir tane örtü fasiyası takmış. Bir tane bet fasiyası. Ona örtü demeyelim. hijab demeyelim. Çünkü hijab Müslüman kadının şerefidir yani. O kadın Müslüman olmadığı için onun ne şerefi olabilir ne de şeyi olabilir. O kadının başındaki İslam'ın bir işareti olan baş örtüsüne dahi nasıl takam da edemediklerini gördünüz. Allah'ın bir ayeti olan baş örtüsüne karşı nasıl orada bir direniş olduğunu mecliste gördünüz. Böyle bir mecliste oturan, her gün yüzlerce onlarca kanun çıkaran Allah'ın bu anlattığımız konudan gördünüz. Allah'ın kanunlarının dışında kanun çıkarmak, Allah'ın kanunlarını inkar etmektir. Allah'ın dışında e, şirk edinmektir. Allah'ın dışında ortak edinmektir. Böyle bir mecliste oturan insan, Allah bunlara innekum iden misluhum. Siz o zaman tıp atıp ne yaparsınız? Onlar gibi olursunuz. İmam Kurtubi bu ayetin tepsilinde ne diyor? Kim işte mahsiyet ve küfür işlenen bir toplumda oturursa ve buna da inkar edemezse ne diyor? El rıda bil kufri kufrun. Bu onun ona rıza gösterdiğini gösterir. Ve küfre rıza göstermek de nedir? Küfre rıza göstermek de küfürdür. Ve aynı şekilde harfese konunun başında biraz değindik ama şu noktayı iyi anlatmamız lazım. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an içerisinde bize ne diyor? İnil hukmu illa lillah. Emra en la illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Sadece ve sadece Allah'a aittir. İnil hükmü, hüküm yoktur. İlla lillah. Sadece ve sadece hüküm kimindir? Allah içindir. Emera en la te'abudu illa Allah size kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir. Bakın Allah bunun hüküm meselesini nasıl anlatıyor Kur'an'da. Zalike <gülüyor> d-dinu'l-kayyivu velakinne ekzeren nârtilâ yâlemûn. İşte dost doğru olan yol nedir? Dosdoğru olan din budur. Fakat insanların birçoğu bilmezler. Yani birçok insan söyler ki işte ya bu meseleleri ne yapacaksın? Bu meseleleri boş ver. Bu meseleler önemli meseleler değil. Biz kendi işimize <gülüyor> bakalım falan. Bakın Allah ini hukmu illa nasıl anlatıyor? Ini hukmu illa lillah. Amer ta'budu illa iya. Zalik adiinul kuyimu. Walakin nektaran nasilay alamun? İşte dost doğru olan yol budur. Dost doğru olan din hükmü sadece Allah'a verildiği dindir. Walakin nektaran nasilay alamun? Walakin insanların bir çoğu bunu ne yapmazlar? Bir bunu bilmezler. E biz ahide dersinde de işlemiştik. Öyle değil mi? Sadece Allah'a has olan bir şeyi Allah'tan başkasına vermek neydi? Şirk. Öyle değil mi? Biz ne demiştik? Dua Allah'a kastır. Allah'tan başkasına dua edildiği zaman nedir? Şirk koşulmuştur. Namaz kime kalınır sadece? Allah'a kalınır. Namaz Allah'tan başkasına kalındığı zaman ne olmuştur? Allah'a şirk koşulmuştur. Öyle değil mi? Aynı şekilde bunun gibi Allah inil hukmu illa lillah diyorsa... Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır diyorsa o zaman hükmü Allah'tan başkasına vermek, başkasına namaz kılmak, başkasına oruç tutmak, başkasına dua etmek, başkasına ibadet etmek gibi bir şeydir. Ve bu da nedir? Bunun küfür olduğunda hiç kimsenin neyi yoktur? İslam kimsenin hiçbir şekilde bu konuda ihtilafı zaten neydi? Yoktur arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde İslam alimleri bu konuda ne demişler arkadaşlar? Eski ve yeni İslam alimleri bu konu hakkında neler demişlerdi? İlk başta Mücahit ne diyor? Mücahit diyor ki biliyor musunuz Mücahit kim? İbn Abbas'ın talebesi, müfessirlerden. Diyor ki: "Et-tagut şeytan." Tagut nedir demek? Tagut şeytandır. "Fi suratil insani yetahakamune ileyhi." İnsan sûresindedir. İnsan gibidir. İnsanlar ona ne yaparlar, insanlar ona muhakeme olurlar. Bir mesele başlarına geldikleri zaman bir kanun teşri' meselesinde ne yaparlar insanlar? Giderler ona muhakeme olurlar. İşte bunu ne diye isimlendirmiştir Mücahit? Tagut diye isimlendirmiştir. Demek ki e peki Tagut neydi diye bildiği gibi ilk başta dine giren insan inkar etmesi gereken Fe men yakur ve ifka. Aynı şekilde bütün peygamberlerin ortak daveti neydi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اللّٰهَ <بُتَّغُوت> Muhakkak ki biz bütün kavimlere peygamber göndermişizdir. Hepsinin insanları çağırdığı şey neydi? اَنِعْبُدُ ve وَشْتَنِبُ الْتَغُطُ Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan da uzak durunuz. Tağutlardan da beri olunuz. E, eğer mücahidin anlayışına göre insanların Allah'ın kanunlarının dışında başvurdukları, muhakeme oldukları yerler tağutsa, o zaman bu tağutların ne yapılması lazımdır? Bu tavutlardan yani kendi nefislerine kafirdirler ve insanların da bunu ne yapması lazımdır? İnsanların da bunu inkar etmesi lazımdır. Yine aynı şekilde İbn-i Kayyum tağutu nasıl arkadaşlar? Et tavudu kullu ma tecavveze bihil abdu haddehu min matgu'inehu muta'in İnsanların Allah'a karşı haddini açtığı her şeydir tağut. Ve kullu ma yetehakemûne ileyh İnsanların kendisine Allah'ın ve Resulünün dışında muhakeme olduğu her şey nedir? Tağuttur ve bu tağutların ne yapılması inkar İnkar edilmesi lazım. Bir insan ne kadar namaz kılığa sakılsın? Ne kadar oruç tutar sakılsın? Ne kadar ben Müslümanım da desin, Bu tağutu inkar etmeden kesinlikle Kur'an ayetlerine göre bu insan ne yapmamıştır? Bu insan iman dairesine girmemiştir. Arkadaşlar İshak İbni kim olduğunu biliyorsunuz. İmam-ı Muhaddisi, Muhaddislerin imamı İshak İbni Rahaveyhi Hatta İmam Ahmed'e bir gün biri soruyor. İsrak hadisleri nasıldır diyor? İmam Ahmed diyor el-İsrak la yüs'al. Bak, iyi dinleyin burayı. İsrak sorunlar diyor yani. Hani biz kimi İsrak bizden sorulsun? Böyle bir alim ne diyor? El-cemaiu ummatu ala en men sabba Allah ve sabba rasulahu au dafa şey'en mimma anzalehu Allah au qatala qatala nabiyyen min anbiaya Allah بكل ما الله bu çok önemli bir icma. icma naklediyor Hakimdina Hüleyhi. Diyor ki bütün ümmet icma etmiştir ki maddeleri çok dikkat edin. Kim Allah'a ve Resulüne söylerse, Allah'ın indirdiklerinden bir şeyi kabul etmezse sadece bir meseleyi. Yani der ki bütün kanunlara sadece bir meseleyi kabul etmezse veyahut da peygamberlerden bir peygamberi öldürürse fe o kafirin haricun alemille o kafirdir. İslam dininden çıkmıştır. Ve leu akarra bi kulli me enzelehu Allah. Allah'ın indirdiği her şeyi de kabul etse bu insan nedir? Bu insan kafirdir. Bu icma kim bize naklediyor arkadaşlar? Bu icma İsa hakkında bize naklediyor. İsa'da biliyorsunuz. Huva yani. Ve oradaki dikkat ettiğiniz bir şey bir hükmü dahi bu insan kabul etmezse bir hükmü dahi en, bırakın bir kanun yani bırakın bütün kanunları değiştirip Allah'ın kanunlarının dışında kanun getirmek. Bir kanunu dahi Allah'ın bir kanunu dahi kabul etmezse bu insan nedir? Bu insan Allah'ın bütün hirdiklerini de kabul etse bu insan kafirdir diyor bize. İshak-ı İmam Şafii diyor ki arkadaşlar men icdahede ala ka'idetin gıyri kavaidil İslami fe huve leyse bimuslimin vela Kim? İslam'ın kanunlarının dışında, İslam'ın kaidelerinin dışında, kaidelere göre hüküm koyarsa o insan, bakın dikkat edin, o insan müştehit de değildir, Müslüman da değildir. İmam Şabi ne diyor? Yani sadece bir meselede, yani İslam kanunlarına göre değil de mesela demokrasinin getirmiş olduğu kanunlara göre kişi bir tane kanuna göre iştiyat ederse imam Şafi ne diyor bu insana? Müslüman da değildir. Müştehid de değildir diye. İmam Şafi bu konudaki hükmünü bize ne yapıyor? Bize belirtiyor. Arkadaşlar İbni Hazm diyor ki şimdi bu, bu nakiller çok önemli. Yani ümmetin imamlarının bunlar hüküm hakkındaki görüşleri yani. Eyvah. İnne men nesiu ziyadetun fil kufr onun içinde anlatmıştım. Bu meselede diyor ki İbni Hazm. gördünüz mü diyor, bir meselede Allah'ın haram kıldığını helal kıldılar. Allah onları ne diye isimlendirdi? İnne mennesi u ziyaretun kuf. Ve aynı şekilde bu İslam'da İbn Haz'ın bu konudaki görüşleri baya sert ve bu konu hakkında baya konuşmuştur İbn Hazm. Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal. Zaten biliyorsunuz Allah'ın helal kıldığını haram ve haram kıldığını helal kılanın küfründe, hiç ümmette hiç kimsenin şüphesi yok. Yani şu son zamanda gelen boyunlarında takma, o televizyon senin bu televizyon benim, tavutun köpekleri, tavutun bekçilerinin dışında hiçbir İslam ümmetinde hiçbir alim Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan insanları küfründe şüphe etmemişlerdi. veya da bugün Suudiye'de göbek büyüten, Suudiye'de sakal uzatıp göbek büyütüp jif modellerini habire büyüten insanların dışında hiçbir belan, hiçbir müftez bu insanların küfründe ne yapmamıştır? Bu insanların küfründe kesinlikle şüphe etmemiştir. Ve bugünkü kanunlar ve bu kanunları koyan insanlar hepinizin bildiği gibi baştan sona Allah'ın helal kıldıklarını haram kılmışlardır ve Allah'ın da haram kıldıklarını ne yapmışlardır? Allah'ın da haram kıldıklarını bu insanlar helal kılmışlardır. Yine aynı şekilde İbn-i Hazm diyor ki arkadaşlar akıl ile Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmakla Allah'ın şeriatını iptal etmek arasında hiçbir fark yoktur. İster Allah'ın helal kıldığını haram kolsun, ister haram kıldığını helal kılsın. İsterken de Allah'ın şeyahatını iptal etsin. İkisi de küfürde nedir? İkisi de küfürde aynıdır. Ve bugünkü yöneticiler isimleri de işte Ahmet de olsa, Muhammed de olsa, Tayyip de olsa, Fethullah da olsa, bilmem neydi olsa, bu insanlar Allah'ın değil bir meselede, bütün meselelerde haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını ne yapmışlardır? Helal kıldıklarını da haram kılmışlardır veya bu kanunlarla kendileri bunu yapmamışlardır. Fakat bu kanunlarla insanları ne yapıyorlardır? Bu kanunlarla insanları yani Allah'ın cahiliyenin hükümleri dediği, Allah'ın helal ve helvete tabi olmak dediği, Allah'ın tağut diye isimlendirdiği kanunlarla insanları ne yapıyorlar? İnsanları muhakeme ediyorlar mal meselesinde, cam meselesinde, tüm meselelerde bu kanunlarla bu insanlar ne yapıyorlar? Hüküm ediyorlar. Fakir razı diyor ki arkadaşlar فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنِ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O peygamberin emrinden muhalefet edenler kendilerine elin verici bir azaptan ve fitneden takılsınlar. Bu ayetin tesirinde fakir razı diyor ki arkadaşlar kim Allah'ın veya Rasul'ün emrinden bir emri bir emri sadece, Reddederse bu insan ne yapar? Bu insan dinden çıkar. İstersen diyor bunu şek ve şüpheden dolayı yapsın. İstersen inattan dolayı yapsın. Hiç fark etmez. Bu insan nedir? Din dairesinden çıkmıştır. Ve buna belli olarak da fakir razı diyor. Sahabenin zekat vermeyen insanlarına ne yapması? Zekat vermeyen insanları riddet müfted deyip de onlarla savaşmasını buna örnek veriyor. Yine aynı şekilde Hanefi alimlerinden cesaret. Biliyorsunuz büyük alimlerinden. ahkam Kur'an'da. Diyor ki... فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِلُونَ Ayeti var ya, senin Rabbine andolsun ki, peygambere diyor Allah, senin Rabbine andolsun ki, onlar seni aralarında çıkan meselelerde hakem kılmadıkça, ve senin hükmünü hiçbir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe, ve buna teslimiyet göstermedikçe, onlar senin Rabbine andolsun ki iman etmemişlerdir. Dediği ayette, İmam Cansat ne diyor arkadaşlar? Bu ayet gösterir ki, bir emri dahi nef edenle. Milletten çıkmışlardır. İslam dilinden ne yapmışlardır, çıkmışlardır. İster bunu şek ve şüpeden. İster teslim olmamaktan dolayı. Yani kabul ediyor ama teslim olmuyor. Ben ben buna teslim olmuyorum, ben bunu yapmıyorum desin. İki türlü İmam Cansas diyor. Bu insan ne yapmıştır? Bu insan dinden çıkmıştır. Yine arkadaşlar İsmail Kari ne diyor? Diyor ki kim Yahudilerin yaptığını yaparsa yani Allah'ın hükümlerinin hepsini kabul edip de sadece bir kanunu değiştirip onun yerine başka bir kanun koyarsa bu insanlar Yahudilerin üzerine vaat edilen bütün vaatleri ne yapmışlardır? Hak etmişlerdir. O da nedir? Kafirun, zalimun, fatifun. Onlar kafirlerdir. işte onlar zalimlerdir. işte onlar nedirler? İşte onlar fatıkların ta kendilerindirler. İmam Davudi'ye şeyi soruyorlar. Ubeydileri biliyorsunuz Fatimiler Devleti. Şeriatla hükmetmiyorlardı ama Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Diyorlar ki bunların hükmü nedir? Yani Müslüman olduklarını söylüyorlar ama şeriatın kanunlarıyla hükmetmiyorlar. İmam Davudi nasıl cevap veriyor? Bakın çok önemli bir şey. Onlara dua eden hatip dahi kafirdir diyor. Bunu diyor zikrediyor? Kadir İyar. bu sözü İmam Davudi'den zikrediyor. Onların imamlar, onlara dua eden imamlar dahi kafirdir. Yani bırakın onların hükmünü o, oraya hüküm vermiyor zaten. Onlara şey yapın, onlara dua eden dahi kafirdir diyor. Burada da bayağı şey yani zikredeceğimiz şey var, zikredeceğimiz söz var da bayağı uzun olacak. Onun için kısa kesiyorum yani. Aa, fazla şey olmasın. Fazla vakit de aynı şekilde. Biliyorsunuz İbn-i de bu konudaki görüşü. İbn-i diyor ki kim üzerinden mücme olan, helalden haram, haramdan helal bir meseleyi dahi değiştirirse bütün fukahanın ittifakıyla bu insan nedir diyor? Karpıdır diyor. İbn-i Kesir tefsirinde arkadaşlar cahiliyeti ayetini açıklarken yoksa onlar cahiliyen hükmünü mü istiyorlar diye kimi örnek veriyor burada? Tatarlara örnek veriyor. O Tatarlar ki diyor onlar ne yapmışlardı? Bazı kanunlarını İslam'dan, bazı kanunlarını değişik dinlerden almıştı. Kim bunların yaptığını yaparsa bunlar onlar gibi kafirdirler ve onlarla ciğer etmek nedir? Onlarla ciğer etmek de fardır diyor. Kim söylüyor bunu? Ümmetin imamlarından İbn-i Kesir söylüyor. Bakın bütün kanunları değiştiren veya her meselede kanun koyanlardan bahsetmiyor. Kanunlarının bazılarını İslam'dan bazılarını başka kitaplardan almış. Hatta bazıları diyorlar ki Tatarlar. İnsanlar isteyen Kur'an'la hükm ediyordu, isteyen bu kanunlara yer takdirdikleri kanunla hükm ediyorlardı. İbn Kethir bunların yaptıklarını yapanların kafir olduklarını ve onlarla cihadın farz olduğunu bize ne yapıyor bildiriyor. Bir ve Nihaya tarih kitabında İbn Kethir bunun daha beterini söylüyor. Bunların küfründe icma vardır diyor. Bunların yaptığını yapan insanların küfrü ümmetin yanında nedir? Ümmetin yanında icma Ebu Suud Efendi de bildiği zaten, büyük alim. Tefsirinde ne diyor? ikinci Ebu Hanif dedikleri Ebu Suud Efendi kim olursa olsun diyor. Allah'ın hükmünü terk ede onun yerine hüküm değil yani. Hükmü terk ederse bu insan diyor kafir olmuştur. Çünkü Allah Yahudileri bir hükmü bırakıp başka hükme gittiklerinden dolayı ne yapmıştır? Başka hükme gittiklerinden dolayı tekfir etmiştir. Yine Şevkani biliyordur Kader'de İmam-ı Şevkani, neylül sahibi, büyük alim, büyük fakir. Deva'ul acil fi dizayi aduvu sa'id kitabında diyor ki tağutu hükümlerden başkasını bilmeyip onunla hükmedenlerle cihad ve küfürde şüphe yoktur. Bunu kimse yapıyor. İmam Şevkani diyor ki bunlar demek ki eski alimlerin yanında hüküm ve küfür meselesinin ne olduğunu hepimiz böylelikle görmüş olduk. Bir de bunun yanında biliyorsunuz asrın alimlerinin vermiş oldukları fecbalar var. Onlar da çok çok fazla yani hem özet, bu, bu özetle bir daha özet yapmamız lazım. Çünkü mesele çok geniş bir mesele. Ama bilmemiz lazım. Aslında alimler ne demişler? En önemlisi Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi. Kim bu? Osmanlı'nın son Şeyhül İslam'ı. Ne diyor bu adam? Bu yeni kurulan meclis İslam'ı yok etmek için kurulmuştur. Bu meclise giren insanlar mürtedler dediler. Ve bu meclisleri de kabul eden insanlar aynı şekilde ne birler? Aynı şekilde mürtetlerdirler. Kim bu fetvayı veriyor? İslam aleminin yani hilafet merkezi olan Osmanlı'nın son şeyhul İslam'ı bu fetvayı ne yapmıştı? Bu fetvayı vermişler ondan sonra da zaten Mısır'a kaçıyor ve şu anda Mısır'da vefat etmiş bir vaziyette bu alim. Allah rahmet etsin. Reşit Reza'yı biliyoruz hepimiz. Büyük bir ekonomik kendisi öncüsüdür. Reşit Rıza ve izah edilen lhum taala ila ma azer Allah ve ila Rasul raiyet münafıkeyn yasuddun alayka sud bu Mustafa Sabri bu fetvayı nerede veriyor naqlu <gülüyor> al-aqli ve'n-naqli ve'l-alemi min rabbil alamin kitabında bu fetvayı şey Mustafa Sabri bu yazıyor Reşit Rıza da arkadaşlar bu insanların ne olursa olsun yani Allah ve Resul'ün hükmüne gelindirdikleri zaman yüz çeviren insanların kendilerini ne diye isimlendirirse isimlendirsin Kur'an'ın isimlendirmesiyle bu insanlar nedirler? Münafıklardırlar. Ne diye isimlendirirse isimlendirsin. Kur'an bunları ne diye isimlendirmiştir? Münafıklar diye. Mısır'ın büyük muhaddesi Ahmet Şakir. Hepiniz biliyoruz Ahmet ve Muhammed Mahmut Şakir. iki kardeşlerdi. Ahmet Şakir Umdetü Tefsir kitabında İbni Kesir'in Yoksa onlar cahiliyenin hükmülü ayetinde yapmış olduğu tefsiri biraz önce anlattım. Tatarların yapmış olduğu gibi bazı kanunları şeriattan bazı kanunları İslam'dan alan insanları nebi isimlendiriyordu İbn Kesir. Kafir ve bunlarla cihat vardır diyordu. Aynı şekilde İbn Kesir'in tefsirinin muhtasar yapan, özetleştiren Ahmet Şakir bu sözü terk etmemiş. İbn Kesir'in sözünün üzerine bir talih yapmıştır. Gördün mü diyor 8. asırda İbn Kesir nasıl da bizim zamanımızı vasfetti. Eyvah! Nasıl da bizim zamanımızı vasfetti. İbn Kesir diyor Sadece belli kanunlarını şeriattan bazı kanunların da yesaktan yani Allah'ın dışındaki kanunları alan insanların kafir olduğunu ve bunların küfürüne icma nakletti diyor. Peki diyor şimdi bizim zamanımızda bizim bu yaşadığımız dönemde bütün kanunları değiştirip onun yerine Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar getiren insanları görseydi sizce ne derdi diyor. Ve Ahmet Şakir de bunlar kendilerini ne diye isimlendirirse isimlendirsin bu insanların kafir olduğunu humdetül e, tessirde işte o hükmü cahiliye ayetinin tefsirinde İbn Kesir'in tefsirinde taliken ne yapıyor söylüyor. Kardeşi büyük muhaddis Mahmud Şerif İmam Taberi'ye yapmış olduğu talikte İmam Taberi biliyorsunuz, -kufru Taberi'nin biliyorsunuz Kuf'un düne Kuf İbn Mujriz'den rivayet etmiş olduğu iki rivayetin üzerine taliq yaparken ilk söze başlarken ne diyor? Allahumme inni ebrau ileyke minel Ben diyor sana sapıklıktan sana sığınıyorum. Ben başladım bu ne yani? Ben sapıklıktan sana sığınıyorum. Şu anki diyor, şu anki de tuttular, bu sözü ne yaptılar? Şimdiki hakimlerin üzerine uyguladılar. Yani o günki sahabenin Hz. Ali için kufrün düne kufr demesini Hz. Muaviye için kufrün düne kufr yani insanı soğan, Küfürdür de küfür değildir sözünü tutular, şimdi bütün kanunları ilga eden onun yerine yeni yeni kanunlar getiren, onun yerine İslam'la muharebe eden, her İslam'a çağıranı hapse atan insanlara ne yaptılar? Bunu uyguladılar diye. O da bunların kesinlikle küfründe şüphe olmadığını söylüyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Suud'un büyük alemlerinden Sa'di, Sa biliyorsunuz, İbnül i de hocası, hepsinin hocası. Şeyh tefsirinde ne diyor? ''Elem yaz yez'umûne ennehum ânelu bime unzileyleyke ve meunzile min kablike yuridûne en yetehaakemu ile tağud.'' Sen, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Onlar ne yaparlar? Tağuta muhakeme olurlar. Bu ayette diyor ki Allah'ın ve Resulünün hükümlerinin dışında hükümlere muhakeme olan insanlar tağutun hükümlerini seçmişlerdir. Ve bu insanlar Allah'a iman ettikleri davalarında nedirler? Allah'a iman ettikleri davalarında bu insanlar yalancıdırlar. Aynı şekilde İbrahim Ali Şeyh. Suud'un önceki müftüsü, i̇bn Bazdan önceki müftüsü, rahimallah biliyorsunuz Tehkimul Kavanin diye kitap da yazdı. İnsanı küfre tokan kanun koymayı altı kısmına ayırıyor kitabında. Altı kısma. Bunların küfür yönünden en büyüğü, bakın çok önemli, bunların diyor bu altısının içinde, küfür yönünden en büyüğü. Ve la ilahe illallah'ı bozma yönünden en şiddetli olan unsur şu anki beldelerde olan mahkemelerdir diyor. İşte bu mahkemeleri ne diye diyor? İnsanı küfre sokan ve la ilahe illallah bozan unsurların en büyük ağzı diyor yani en büyüğü nedir? En büyük budur. Şu anda biratlarda olan bölgelerde olan mahkemeler Allah'ın yaratıcısının kanunlarının dışında kendisinde hükmedilen mahkemelerdir. Kim bunu söylüyor? İbrahim Ali Şeyh, Dâhkimul Kâvin yani Bu konu hakkında yazılmış en küçük en güzel kitaplardan biri de bu. Buraya baksanız, yani bu konu hakkında çok güzel bilgiler var. Yani Risaleye başlarken ne diyor? İlk başladığında. Bilen var mı işinize? İnnah min ekberil kufri al-akbar al-mustabih, Tanziil al-qanun al ma nzel bihi ruh amin Ala kalbi Muhammedin En açık ve içinde kesinlikle şüphe olmayan küfür. En açık ve içinde şüphe olmayan küfür. Cebrail'in, peygamberimizin kalbine indirdiği hükümlerle la'in olan, laletlenmiş kanunları aynı çefeye koyup insanlara onunla hükmetmek. İşte bu ne diyor? Inne minel kufril ekberil mustabin. Ak açık ve en büyük küfür budur yani. İnsanın küfreti olan en büyük küfür diye budur. Suud'un eski müftüsü İbrahim Ali Şeyh, Risalesinin başında bunu söylüyor. Şankiti Biliyorsunuz Şankiti o men hu yani Şankiti adwa'u'l-beyan tefsirinde ve la yushiku fi hukmi ahada Allah subhanahu ve taala Allah kendinde hükümde hiç kimseye ortak koşmaz. Ben demiş, hüküm sadece Allah'ındır. Allah'a etkemine ne diyor? Ve la yushiku fi hukmi ahada. Allah hükümünde hiç kimseye kendine şerik edinmez. E o zaman Allah'ın hükmünde başkalarına bu hükmü vermek nedir? Allah'ın dışına şerif edilmektir. Öyle değil mi? Bakın ayetin abzı çok açık. Birinci müstevada Arapça çok da anlar yani. وَلَا يُشْرِكُوا fi حُكْمِ Allah kendi hükmünde hiç kimseyi şerif koşmaz. Demek ki Allah'ın hükmünü başkasına vermek Allah'ın hükmünde ne yapmaktır Allah'a? Şerif koşmaktır, ortak koşmaktır. İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bu hakî hükümler bu kanunül vedî dediğimiz Arapçada yani bugün var olan kanunlar, yeryüzünde var olan kanunlar bunları koyan ve bunlarla muamele eden insanların diyor. Lâ yeşukku fî küfrihim ve şirkihim أحد إلا من طمست الله بصيرته وأعماه نور Diyor ki bu şimdiki hükümlerin, bu şimdiki hükümlerin hiç kimse bunların küfründe şüphe etmez ve bunların şirkinde şüphe etmez. Sadece kim şüphe eder diyor. Allah'ın gözlerini örttüğü ve kalplerini de şeyden, vahyin nurundan mahrum ettiği insanlar karış. Hiç kimse bunların küfründen ne yapmaz? Şüphe edilmez. de biliyorsunuz Suud'un, geçmiş dönemin en büyük alimlerinden, tefsir ve fıkıh, usul fıkıh dalında en büyük alimlerinden bir tanesi Allah rahmet etsin. Seyyid Kutup ne diyor arkadaşlar? Bu mesele diyor, bu meselede vasat yolu yoktur. Bu mesele iman küfür meselesidir. Bu mesele İman, küfür meselesidir. Bu mesele nedir? Cahiliye ile şirk meselesidir. Bu mesele cahiliye toplumu olmakla İslam toplumu olmak meselesidir. Hüküm meselesinde ortaya yolu yoktur. Allah'ın kulları, Allah'a tapanlar Allah'ın hükümleriyle hükmeder. Allah'ın düşmanları kafirlere kullanan insanlar da ne yaparlar? Allah'ın dışındakilere hüküm ederler. Yine bunu yanında kardeşi Muhammed tutup büyük alimlerden ne diyor bunlara? Böyle çok güzel dalga geçer bir lafında. Ya Rabbi diyor biz diyeceğiz ki sen hakemsin, biz diyeceğiz ki sen Rabsın, sen ilahsın. Fakat bunun yanında diyeceğiz ki sen dedin ki zina eden edilecek, taşlanacak. Biz dedik ki zina suçu yoktur. Eğer iki taraf razı olmuşsa ikisine de suç uygulanmaz. Yok bir tarafa zorla yapılmışsa suçu bitenedir. senedir. Ya Rabbi sen dedin işte hırsızlık yapan eli kesilecek ama hırsızlık yapan eli kesmek çok şiddetli. En biz ne yapalım? Buna 3 ay hapis verelim falan. Böyle edebi bir dille çok güzel bunların küfürünü anlatıyor yani. Eyvah. Ve yani biliyorsunuz birçok kitabında o da abisi gibi. Şimdiki müştemilerin, şimdiki toplumların ve şimdiki bu kanunlarla bitmeden insanların kâfil olduğunu anlatıyor. Biliyorsunuz Mısır'ın büyük mücahidi. Allah inşallah onu Amerikan hapislerinden kurtarsın. Cema-i İslamiyenin lideri kim? Ömer Abdurrahman. Kelimetül Hak kitabını sadece bu konu hakkında yazdı. Ve bu kitaptan maşallah Allah'ın vermiş olduğu ilim bereketiyle, nereden kendisi Kutubi siten hafızı biliyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu ilim bereketiyle ne yapmış? Bütün bunların kafir olduğunu çok güzel delillerle orada anlatıyor. O kitapta bu konu hakkında ne yapılabilir? incelenebilir. Abdullah Azam arkadaşlar biliyorsunuz zaten Allah'ın şeriatının dışında şeriatlarla hükmeden, kanunlarla hükmeden insanlar namaz katanlar, oruç tutanlar bu insanlar kesinlikle kafirler dediler diye şey kitabında Nafumul in de Şeyh Abdullah Azam. Abdullah Azam'ın yanında Hakimiyet Nafum kitabında ondan nakil ediyorlar. Said Hava arkadaşlar Said Hava biliyorsunuz büyük alimlerden diyor ki bizim yaşadığımız bu dönemin ailesine tatarlar da yaşadı. İşte o hani İbn-i sözünü aktarmıştım ya orası. İslam alimleri diyor bunların küfründe ve şirkine karşı ne yaptılar? Fetvalar verdiler. Yani bugünkü hükamlarla, bugünkü insanlara hükmeden, kanunların dışında kanunlarla hükmeden insanların ne diye isimlendiriyor? Bunlar ee, kafir ve müşrik tatarların üzerine verilen fetvaları Said Hava bunların üzerine de ne yapıyor? Uyguluyor. Yine biliyorsunuz e, Kardavi İbadet kitabında diyor ki kim? Nehyen, emren, tahlilen, ve tehrimen. Yani kim bir şey emretme ve nehy etme, helal kılma ve haram kılmayı Allah'tan başkasına verirse bu insan Allah'tan başka kendine ne yapmıştır? Rab edinmiştir diyor fakat bunu hayatın hiçbir mecalinde önceden uyguluyordu da şu anda kesinlikle uygulamıyor. Şu anda bu dediği insanları biliyorsunuz veriyle emir olduklarını iddia ediyor şu anda. Allah hepimizin insanların ihtilaf ettiği meseleleri hakka getirsin. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbn Husayn'in biliyorsunuz Suud'un büyük alimlerindendi vefat etti Usulü selat e şerhin'in son kısmında diyor ki e, Allah'ın dediklerinin dışında hükmetmeyi kısımlara ayırıyor ve diyor ki bütün dışarıdan ecnebilerden, cavurlardan, kafirlerden kanun getirip de Allah'ın kanunlarını yerine koyan insan zaten bu kanunların o kanundan daha faziletli olduğunu, daha iyi olduğunu iddia etmiştir ve bu de ne olmuştur, küfre girmiştir. Yine burada şu anda Aslında yaşayan çok büyük alimlerin fetvaları var. Onlar da isimlerini sadece zikredeceğim inşallah. Onların ismini zikretmesek zaten olmaz. Onlar bu uğurda tevhidi insanlara anlatmak için imma dağlarda, imma cezaevlerinde imma sürgünlerde yaşayan alimler. Bunlardan biri biliyorsunuz ee, şu anki e, bu cihadi fikrin liderlerinden sayılan Şeyh Mahdisi, Ebu Basit, Ebu Katab el Filistini Şeyh Isam Ebn Ladin, e, Eymen Zavahiri e, e, Ebu Kutay ve Şami ve bunların yanında bunlar gibi olan birçok alim biliyorsunuz şu anda yani dünyada en çok tanınan ve bütün dünyanın gözdesi olan mücahitlerin gözünde bu alimlerinde zaten bu konudaki fetvaları çok açık ve net bugünkü hakimlerin, velev ki İslam adı adına da bunu yapsalar, ümmetin maslahatı adına da bunu yapsalar, bu alimler ömrünü ilim uğruna geçirmiş, cihaz uğruna geçirmiş insanlar, bunların küfrüne hükmetmişlerdir. Velev ki bu saydıklarımın hiçbiri olmasaydı. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de, وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِي Allah kendi hükmünde, hiç kimseyi ne yapmaz, kendine ortak edinmez demesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, اَمْ شَرَعُ لَهُمْ min الدِّينِ مَا لَمْ يَعْذَنْ Yoksa onların Allah'ın dışında kendilerine kanunlar falan ortakları mı vardır demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hukmu الْحُكْمُ اِلَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır demesi Allah'ın اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَالْأَمْرِ Hüküm ve emir sadece ve sadece Allah'a aittir demesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendi helal kıldığını haram kılan insanları ortaklar diye isimlendirmesi ve konu hakkında zikrettiğim baştan sona bütün ayetler ve bir meselede dahi Allah'ın kanununun dışında kendi kafalarına göre Allah'ın taşlayın dediği yerde bir sopa uralım kanununu getiren insanları. Kafirler işte onlar kafirlerin ta kendileridirler diye isimlendirmesi hiçbir fetvaya bize gerek bırakmıyor zaten hiçbir söze gerek bırakmıyor Ömer Abdurrahman diyor ya çok güzel siz deseniz ki bu onun görüşü bu benim görüşü ama ben de diyorum ki bu da Allah subhanahu teala'nın bu konu hakkındaki görüşüdür diyorum sonu davana elhamdülillahi <gülüyor> rabbil haftaki de haftaki dersimizde bu konu hakkında var olan şüpheler yani bugün parlamentolara girip isimleri Tayyip Muhammed bilmem ne olup da kella la ilahe illallah deyip günde boş yere beş vakit namaz kılıp Ramazanda bir ay boyunca kendilerini aç bırakıp hanımlarıyla zina yapan ve evli olduklarını zanneden mürtetler buralara girdikleri zaman neylere dairlar giriyorlar İnşallah o konuyu anlatacağız haftaya başlarken konu hakkında soru sormak istiyor o zaman inşallah Allah subhanehu ve teala bizleri Kur'an ve sünnette insanların ihtilafa düştüğü meselelerde Allah bizi hidayete erdirsin. Allah'ın eline'l hakka hakkan var zukna ittiba'a ve eline'l batila batilen var zukna iştinabe ve yine aynı şekilde Allah subhanehu ve teala bizi iman etmeyi anlamış tağutu anlamış, tağutlardan şirkten ve şirkin elinden uzak durmuş ve bu anlamış olduğu imanla da amel eden insanlardan eylesin. Kuru, kuru Akide akideyle değil de akidesini almış ve bu akideyle yeryüzünde ibadet etmiş. Ve insanları Allah'a kulluğa kulluktan çıkarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a kul etme yolunda çalışan muvahhitlerden eylesin. Allah bizi millet İbrahim'den, İbrahim'in milletinden bizi hiçbir zaman ayırmasın. Allah bizi konuşmuş olduğumuz konularda her zaman Kur'an ve sünnet dışında ve ehl alimlerinin görüşü ışığından çıkmayan, kendi heva ve hevesine tabi olmayan mesleleri de olmayanlardan eylesin. Eğer bu anlattığım konuşmalarda bir güzellik, bir doğruluk varsa bu Allah'tan ve Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnet-i mutaharasının güzelliğindendir. Eğer konuşmalarımın içinde bir yanlış, bir hata varsa benden, nefsimden ve habis olan şeytandandır diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve